Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve aynı zamanda 2021 yılının son günü. Her cuma olduğu gibi gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı 2021'de de etki ve değişim yaratan çevre kampanyalarına bakışla bitiriyoruz. Change.org Türkiye'nin yayınladığı 2021 değişim raporuna göre... Bu yıl Change.org'da çevre alanında toplam 1427 kampanya başlatıldı. Başlatılan kampanyalara toplam 2.846.723 imza atıldı. 27 kampanyada istenen değişim gerçekleşti ve kampanyalar başarıyla sonuçlandı. Bu yıl ayrıca iklim krizi alanında başlatılan kampanyalarda da ciddi bir artış gözlendi. İklim krizine çözüm arayan 191 kampanya başlatıldı. Bunlara 465.188 imza atıldı. Change.org Türkiye 2021 Değişim Raporu'nda başarıyla sonuçlanan çevre kampanyalarından örnekler de yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle. Gediz Deltası'nın ava açılması söz konusuydu. Özlem Midik başlattığı kampanyada bölgenin merkezi av komisyonunda belirlenecek karar ile ava açılmamasını talep etti. 16.000 imza toplandı. Merkez Av Komisyonu Gediz Deltası'nın ava açılmayacağını açıkladı. Kırmıtlı Kuş Cenneti'nin sulak alan ilan edilmesi, ava kapanması ve korunması için başlatılan kampanyayı 15.574 kişi imzaladı. Kırmıtlı Kuş Cenneti mahalli öneme haiz sulak alan ilan edildi korumaya alındı. Antalya Alara çayı üzerinde planlanan HES'lerin vereceği zararlara karşı yerel halk tarafından başlatılan kampanyayı 5000'in üzerinde kişi imzaladı. 3 HES projesi Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edildi. Kabak koyuna toprak yoldan koya ulaşım sağlanabiliyorken vadiyi işlek bir turistik merkez haline getirecek olan asfalt yol yapımı çalışmasına karşı kampanya açıldı. 114.317 kişi imzaladı ve asfalt yol projesi iptal edildi. Gökpınar Gölü geçen yıl Change.org'da Gökpınar Gölü Korunmalıdır platformu tarafından başlatılan kampanya sayesinde Potansiyel doğal sit alanı ilan edilmişti. Buna rağmen inşaat faaliyetlerine başlandı. Bunun üzerine bir kez daha kampanya başlatıldı ve 10.144 destekçiye ulaşan kampanya sonucu Gökpınar Gölü'nde başlatılan inşaat çalışmaları durduruldu. Datça-Alavara mevkiinde, Alavara koyununda içine alan bölgenin sit alanı statüsü düşürülerek yapılaşmanın önünü açacak bir karar vardı. Bu kampanya sayesinde iptal edildi. Kemer-Unulpınar'daki asırlık çınarların yol genişletme çalışması kapsamında kesilmesi planlanıyordu. Su Pınarı'nın etrafındaki asırlık çınarların kurtarılması için bir kampanya başlatıldı. Ve kampanyaya 20.304 destekçi olan insan vardı. İmza attılar ve bu sayede başarıya ulaştı. Beyşehir Gölü kıyısındaki Karaburun mevkiinde inşa edilmek üzere plaj, marina, kampik alanı gibi tesislerin bulunduğu bir proje hazırlandı. Doğal güzelliğe sahip ve hayvan türlerine ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü'ne tesis yapılmaması için hemen bir kampanya başlatıldı. 2.209 kişi destek verdi, ses çıkardı, projenin uygulanabilir olmadığı daha sonra ortaya çıktı. Milli Park statüsündeki birinci derecede doğal sit alanı olan Munzur gözelerine iş makinelerinin girmesi ve beton dökülmesi üzerine Munzur Özgür Aksın Meclisi tarafından projenin iptal edilmesi için kampanya başlatıldı ve 19.096 imzayı toplayan kampanya sonunda başarıya ulaştı. Nemrut, Nemrut Dağı, Nemrut Kayderası Tabiat Anıtı Projesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bir talimatıyla başlatıldı. Kampanyada bölgenin tabiat anıtı, turizm alanı, birinci derece doğal sit alanı ve uluslararası öneme sahip sulak alan statülerine sahip olduğu belirtilerek projenin durdurulması talep edildi. Kampanyayı 15.400 kişi imzaladı. Nemrut kalde arasındaki betonarme yapılarının yıkılması ve alanın eski haline getirilmesi kararı verildi. Aliada Çevre Platformu bölgedeki fabrikalar nedeniyle hava kirliliğinin çok yüksek olduğunu belirterek Halkın görebilmesi için hava ölçüm değerlerinin internet sitesinden paylaşılmasını talep etti. Bu talep 30.556 kişiden destek aldı. Hava kirliliği verileri ondan sonra yayınlanmaya başladı web sitesinde. Alamos Gold hatırlarsınız belki kirazlı maden konusu. Onun ruhsatı yenilenmedi, faaliyetleri askıya alındı ve Kaz Dağları Kardeşliği'nin Alamos Gold firmasının bölgeden ayrılması için başlattığı kampanya başarıyla sonuçlandı. Alamos Gold'un ruhsatı yenilenmedi, orman izinleri iptal edildi. Paris İklim Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulunda kabul edildi. Türkiye'nin iklim krizinin çözümü için 191 ülkenin bir araya geldiği Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması için 48 sivil toplum kuruluşu bir imza kampanyası yürüttü. Paris İklim Anlaşması Ekim 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Change.org Türkiye'nin hazırladığı 2021 değişim raporunun tamamına Change.org Taksim rapor 2021 adresinden ulaşabilirsiniz. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin Büşayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede, sağlıklı günler dilekleriyle güzel bir yıl diliyoruz. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi.